Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 8. bölüm. Yazan Mustafa Koç Yiğit, Yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Üzeni. Bu bölümde oynayanlar: Anlatan Özemer Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur, Dede İhsan Sarıvan.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 Sevginin üvey anne olması Aslıyı rahatsız etmektedir. Nikahtan sonra hep birlikte Sevginin babasının Ayvalık'taki köyüne giderler. Sevgi orada Aslı'ya iyice yakınlaşır, yüzme öğretir. yernaslı. 20 günde çok yol katettim. Hadi şimdi tekrar tempoya. Bir, 1 2 3 4 1 2 3 4 Aferin sana oluyor. Her 4 laşta bir başını koltuk altından çıkarıp nefes alacaksın. Hah, oluyor. Evet. Evet. 1 2 3 4 Evet. Bir, Nasıl? iki Oldu Çok mu? güzel, çok güzel Harikasın, çok yeteneklisin çok. Birkaç gün sonra da dalmayı öğreteceğim Denizin gibi de harikadır Canım asla yüzeye çıkmak istemez Yüzerken denizin dibini görüyorum ama Pek ilginç bulmadım Burası kulluk, ilginç bir yanı yoktu Öyle yerler biliyorum ki bayılırsın Ama oraya ancak tekneyle gideliriz Babanla barışı, hatta gelirse dedeni de alırız Hayır, onlarla daha sonra Neden? <gülüyor> Yüzmeyi, dalmayı iyice öğrendim. herkese sürpriz yapmak istiyorum gün de balık gibi oldun sayılır <gülüyor> Daha değil, daha değil Yüzmenin benim için en hoş tarafı ne biliyor musun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Denize bir bacağımın olmamasının hiç önemi kalmıyor Kendimi sağlam hissediyorum Sana teşekkür ederim Neden? Bana bu duyguyu yaşattığın için senin ısrarına denize girdiğim günü hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. <gülüyor> i̇şte o gün annemi ve bacağımı kaybettiğimden bu yana yaşadığım en mutlu gündü. Denizden çıkıp eve gittiğimizde odama gidip doya doya ağladım. Neden? <gülüyor> Mutluluktan. Çünkü, çünkü yıllardır ilk defa vücudumla bir oyuna katıldım. <gülüyor> Birlikte denizde kaydırak oynadık. Yıllardır oyuna hasretmişim. <gülüyor> Oyun oynamamak ne demektir? Sizler bunu bilemezsiniz. Oyuna sokulmamak ne demektir bilemezsiniz. Bazı çocuklar öyle hain ve anlayışsız olurlar ki... ...ip atlamaları için senin ip sallamada bile izin vermezler. Çünkü onların kurallarını bozmuş olursun. Seni kendilerine hayat bağı olarak görürler. İşte Deniz onun için çok sevdim. Deniz'le sizlerle kendimi eşit görüyorum. <gülüyor> Hadi, hadi var mısın? Karalıklara kadar yarışalım Bak sen kendine o kadar güveniyorsun ha Evet hadi Ne yapıyorsun Aslı? Çok güzel Beni baya zorladın de beni zorladın Ay, Şımarık Hadi çıkalım artık Aa, çıkmayalım. Güneş batmak üzere Birazdan erkekler acıktık diye başımıza öşüşürler Hadi hadi sen çık Ben eve kadar bir yüzerek üzere gideceğim Neden? Eve kadar su yüzerek gidebilirim de ondan? Benim eşyalarımı da götürür müsün? Olur! Ah! Hadi yarışalım! Ah. Sen karadan yürüyerek, ben denizden yüzerek... Bakalım kim önce eve varacak ha? Ay, yokum! <gülüyor> Çünkü kendini o kadar çok zorlamanı istemiyorum! Ah! Bak dedenler geliyor! Siz hala yüzüyor musun? <gülüyor> Maşallah! Akşama ne yiyeceğiz diye düşünme <gülüyor> Oh, biz çalışalım, siz de eğlenin Siz de ne güzel tekneyle geziyorsunuz Biz gezmeden gelmiyoruz abla, işten geliyoruz Öyle değil mi dede? Evet. Bütün ağları attık denize Sabah erkenden de toplamaya gideceğiz Halat atayım mı? Seni kıyıya kadar çekeriz Hadi hadi at Tamam hadi, yakala At, at tamam tamam, <gülüyor> yakaladım Hadi dede, motora yol ver Hayatımda hiç bu kadar çok balık yememiştim. Midem patlayacak. Dördüncü çıprayı yemeyecektin. Seni uyardım ama dinlemedim. E balıkları biz yakaladık. Demeyi de en çok biz hak ediyoruz. Öyle değil mi dede? <gülüyor> evet Barış. Barış'ın denizde size gerçekten faydası oluyor mu dedesi? Aa, olmaz olur mu? Motoru durdurduktan sonra birinin ufak ufak kürek çekmesi gerekir ki ben de ağları atabileyim. Kürek çekmeyi çok iyi öğrendim. Ne küreklerin suya girişini duyarsınız ne de bir damla su sıçradığını görebilirsiniz. Burada kendiliğinden çok güzel bir iş bölümü gerçekleşti. Herkes çalışıyor ve işini zevk alarak yapıyor. <gülüyor> ben yıllardır özlemini çektiğim toprakla, bahçeyle haşır neşir olmak, tavukla, kümesle ilgilenmek fırsatını yakaladım. Biz de dedemle severek balıkçılık yapıyoruz. Öyle değil mi dede? Evet Barış. Ee, biz de ev işlerini yapıyoruz ama soğan soymanın, bulaşık yıkamanın çok zevkli olduğunu söyleyemeyiz. <gülüyor> Öyle değil mi Sevgi? Aferin Aslı, savun bizi. Balıkçının işi hep denizde olmaz Barış. Yarın karada çalışacağız. Ağları mı onaracağız? Hiç yırtılmamış ki. Yarın olta bağlamayı, parakete yapmayı üreteceğim. Parakete nedir? Yani çok iğneli olta. Yarın dedemle yapınca görürsün. Yarın bize deniz yok. Dolayısıyla erken kalkmak değil. Bu gece dileyince uyu Barış. <gülüyor> o biraz zor dedesi. E, neden zormuş? Yarın Perşembe Ayvalık Pazarı kurulacak. Dedenin tavukları hafta tatili bile yapmadan devamlı yumurtluyorlar. Buzdolabı yumurta işgali altında. Onun için yarın erkenden gidip yumurtaları bakkal saliye ulaştırmalıyız ki vatandaş bayatlamadan yesin. Ay yaşıyorsun damat. Görüyorum ki sen de işini aksatmadan yapıyorsun. Yalnız senden bir ricam daha olacak. Elbette buyurun. Arabayla gideceğinize göre Cengiz'i de alın. Çünkü onların pazara götürülmesi gereken sevgilileri falan mutlaka vardır. Büyük iyilik etmiş olursunuz. Elbette götürürüz dede. Sen hiç merak etme. Hatta ben şimdi gidip sabah onu alacağımızı haber vereyim. Buna hiç gerek yok. Ben bugün Cengiz'le konuştuğum. Sabah giderken onu da alacağız biliyor. Sen de az değilsin damat. Beni deminden beri boşa başıra konuştırıp duruyoruz Aa unutmadan benim de pazardan kasaptan siparişlerim var abi. Söyle hayatım. Süt, şeker, peynir, tuz ve bir kilo da kıyma. Çocuklar hiç kırmızı et yemiyorlar. Evet. Tamam canım alırız alırız. <gülüyor> Hadi barış yat artık. Sabah yine erken kalkacaksın. Bu gece ben de erken yatmak istiyorum. <gülüyor> Çok iyi olur dinlenirsin. Hadi iyi geceler çocuklar. <gülüyor> i̇yi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> ...her şey harika abla. Burada çok eğleniyorum çok. Ben de. Hayatımda böyle güzel bir yaz tatili geçirdiğimi hatırlamıyorum. Ömrümün sonuna kadar... ...sıkılmadan, şikayet etmeden... ...burada yaşayabilirim. <gülüyor> ben de. Dedem bana hem balıkçılığı öğretiyor... ...hem de beni çok güldürüyor. Bana git Cengiz'le gez dolaş eğlen diyor ama... ...ben gitmiyorum tabii. Neden? Eh, çünkü dedemi daha eğlenceli buluyorum da ondan. Hem çok komik hem de çok iyi bir adam. <gülüyor> evet. Evet. Sevgi de çok iyi bir insan tabi. Ee, öyle gibi. Neden öyle gibi diyorsun abla? Pekala iyi işte. Of, bilmiyorum. Bütün üvey anneler kötüdür. Ee, Sevgi de üvey anne. Ee, o nasıl iyi olabiliyor? Uf, bilmiyorum Barış bilmiyorum. Bu konuda kafam çok karışık. Benim değil abla. İkisini de seviyorum. Ben de sevmek istiyorum. Ama korkuyorum. Saçma. İnsan sevmekten korkar mı? Ben korkuyorum işte. Üf, tamam Barış. Daha fazla konuşup senin de kafanı karıştırmak istemiyorum. A -a. Neden kafam karışacak? Hadi söyle. Madem ısrar ediyorsun, söyleyeyim. Yani sevgiyi seversem sanki anneme ihanet etmiş olmaz mıyım? Öyle mi olur gerçekten? Ben öyle düşünüyorum. Hayır. Hayır, bu da saçma. Ben annemi kalbimden silip yerine sevgiyi koymuyorum ki. Anneme duyduğum sevgi, özlem gün geçtikçe daha da artıyor. Sevgimi annemden alıp ona vermiyorum ki eksilsin. <gülüyor> Aferin benim küçük kardeşime. <gülüyor> Büyümüş de ablasına akıllar veriyormuş. E, doğru ama öyle değil mi? <gülüyor> doğru galiba Barış. Peki tamam. Sevmeye çalışacağım. Hadi uyuyalım artık. Tamam. Ben <gülüyor> Ah, günaydın dedi. Radyoyu ne arıyorsun? Günaydın yavrum. Haberleri ve hava durumunu dinlemek gerekiyor. Haberleri bilmiyorum ama hava dünkü gibi pırıl pırıl. Bugün balığa gitmeyeceğim için sabah hava durumunu dinlemedim. Ama öyle havanın pırıl pırıl olmasına aldanmayacaksın. Özellikle denizlerimizde hava durumunu her balıkçı mutlaka dinlemelidir. Neyse, bugün balığa çıkmıyoruz nasıl olsa. Hı? Kapatalım. Televizyon kanallarının teletek sayfaları var. Haber saatini, hava durumunu kaçırsanız bile o sayfayı açıp okuyorsunuz. Hı, i̇yi bir şeymiş. <gülüyor> Kusura bakma kızım. Televizyona alışkınızsınız. Burada daha sırt bıraktık sizi. Severim ama burada hiç gerek duymadım dedi. Televizyon olmadan önce insanlar ne yapıyormuş acaba diye düşünürdüm. Demek ki televizyonsuz da pekala yaşanıyormuş. İyi bir alet belki ama tiryakiliği kötü bir de insanı esir alması. Televizyon seyrederken başka iş yapamazsınız. Gözünüzü tüküp öyle bakacaksınız. Ama radyo öyle değil. Radyonun gözünü seveyim. Ağlarım onarırken, bahçemi çapalarken... ...bir yandan da radyomu dinliyorum. Öyle değil Aa, İşte babamlar da geliyor. Hadi Sevgi uyandır. Kahvaltı için ne zamandır sizleri bekliyorum. Gerek yok. Ben kalktım... Oh, Arif ayvalıktan dönmüş bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Cengizi götürmediniz mi? Ha götürdük. Ama o pazarda kaldı. Sebzelerini satması gerekiyormuş. İşi bitince dolmuş da gelecek. Bizim işimiz hemen bitti. Hah, al dede. Bunlar da senin yumurtalarının parası. Benim yumurtalarım değil, tavuğun yumurtalarının parası demek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman dede. <gülüyor> Alışverişte kullanseydiniz. Görüyorsunuz ben para kullanmıyorum. Koy cebine barış. Olmaz dedesi siz alın lütfen. <gülüyor> Pekala siz bilirsiniz. Çay e, ben demlemiştim. Hadi sevgicim bunlar da senin siparişlerin. Beş dakika daha beklerseniz süt kaynatacağım. Aslı bana yardım eder misin? Peki geliyorum. Seni mutfağa başka amaçla çağırdım. Dedem bugün balığa çıkmıyor. Tekne boş. Seninle dalmaya giderim ha? Kalbimiz birmiş Ben de senden aynı şeyi isteyecektim Hadi öyleyse <gülüyor> Kahvaltımızı bir an önce yapıp gidelim Orası uzak Yemek için kumanya hazırlayayım Sen de gözlükleri, paletleri hazırla Dolaptan soğuk su al <gülüyor> Kıpırda <gülüyor> ah, Tamam kaptan <gülüyor> Sevmekten Korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.